Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu fi fiillerin çekimleri hakkında fasl. Mudari, ve mustakbelu ve ve emir ve nehy çekilir minel ma'rûfi, mâdûta ve meçhûl-i ala On dört vecih üzerine çekilir. Selânsetun'l-gâibî Üç tanesi gayib içindir. Ve selânsetun'l-gâibetî Üç tanesi de gayib içindir. Ve selânsetun'l-muhatabî Üç tanesi de gayib içindir. Ve selânsetunl muhatabeti Üç tanesi ise muhataba içindir. Ve cehânid-i-mutekellimî İki vecih ise mütekellim içindir. Ara cüleyen bir adam Kâne ev imraten Erkek veya kadın için Girer, <gayra> onu laiat el vujhane, girer deşindir, onu laiat el vujhane iki vajih gelmez. mütekelimin mütekelmin iki vajih gelmez. bilmeği bilen emir ve nehi emir ve nehi mütekelmin ki vajih kalmaz, bilmeği yani bilen emir ve nehi mütekelmin ki vajih kalmaz, bilmeği kendimize emredemeyeceğimize göre nehi mütekelmin ki vajih kalmaz, bilmeği şeylere geçtik bu sefer. Fiillerin çekimlerine geldik. Sahih olan fiillerin çekimleri. Sahih olan fiillerin çekimleri. Bunların her bir tanesine örnek verecek mi yoksa? Evet. Nasıl? Hı. Sen de vermiş, biz de vermiş. Şimdi o zaman biz bir çekim yapacağımız zaman zaten emsileden hepimiz bunu biliyoruz değil mi? Herhangi evimizde sahih bir tane fiilin mazi ve müstakbel kalıbına Sokacağımız zaman kaç tane hali var bunun 11 tane değil mi 11 tane hali var üç tane e, müzeker gayip için üç tane mühende sahip için üç tane muhatap gayip için e, muhatap gay muhatap müzeker için üç tane muhatap önmesi için iki tane de ben ve biz için hepsi müteker vade bu mütekellim mütekerli mal için söylüyoruz Kalıp olarak da aynı filmazide muzaride gördüğümüz neyse o, ne sarı nasara, saru, ne sarat ne sarata ne sar ne, ne sart ne sartum ne nasartu, tane ettik değil mi? Herkes aynısı yan soruda de böyle, yan soru yan soru ne en, suru, en değil mi? 11 tane. Emir içinde emir ve nehi için altı tane, unsur Lahtan sur lahtan sur alahtan sur lahtan sur Şimdi bunun bize faydası ne? Niye burada böyle özet bir şekilde bunu söyledik. Çünkü o geçen ders de bunu söylemiştim. O kalıpları doğru ezberleyen bir insan ve o kalıplar üzerinde pratik yapan insan. Yani mesela yan suruyu biliyorsun diye yesh rabuyu çekemezsin. Böyle bir şey yok. Hani yani suruyu güzel çekersin. Fakat yesh çekebilmen için öncesinden pratik yapmış olman lazım. Yesh kuruuyu çekebilmen için öncesinden pratik yapmış olman lazım. Pratik yapa yapa, her gördüğümüz fiili bu kalıplar üzerinden çeke çeke bu bizde meleke haline gelir bir yerden sonra. Ne demek meleke haline gelir? Zaten ilim ne zaman ilimdir? Meleke haline geldiği zaman ilimdir. Melekeden kastımız da şudur, düşünmeden artık bir şeyler yapabilmektir. Yani biri benim elime bir fiil verdiğinde يَتَعَلَّمُ Ben düşünmeyeceğim يَتَعَلَّمُ Tesniyede sonra elifnun gelir, işte ilk harfi fetha olur, orta falan يَتَعَلَّمَانِ Böyle değil yani. Hiç düşünmeden direkt onu çekebilmek bu ilmin meleke haline gelmesidir. O zaman ne yapacağız? Geçen derste de söylediğim gibi öğrenmiş olduğumuz yan yansuruk kalıbının üzerine görmüş olduğumuz bütün fiilleri çekeceğiz. Ta ki hiç düşünmeden ve tek nefeste hangi fiil karşımıza çıkarsa çıksın onu çekinceye kadar. Tamam mı? Vel fa'lu fa'il ala aşrati ala aşaratı avcihi on vecih üzerine çekilir. <gülüyor> Minha Ondan cem muzeykeri, cem muzeyker, erba'atü elfadil, dört lafızdır. Ve cem'u muennesi, cem muennes ise lahvani, iki lafızdır. Tamam. On veci üzere ismi faili şerifeyi kim çekecek? On veci üzere şerifeyi kim kuyucu? Nasirun. Şerife. Ee, Şarivan, şariba, şaribani, şaribu ne? Şaribu ne? Şaribu Şaribani, şaribuna, üç tane doğru. Birisine içen, iki içen, üç içen. Erkekler topluluğu. Başka? Şaribun, şaribani, şaribuna, şurabatun, şurabun, şurabun, şurabatun, şurabat, şurabun. Şaribun, şaribani, şaribuna, şurabun, şurabu, ve şurabatun, şaribatun. Şaribatani, şaribatun ve şeva ribu, değil mi? Bir şeyi kim çekecek bize? Darabı kim çekecek? Onları üzerine koş. Daribun, <pero> Ta, üç tanesi ne için? Birinci üç tanesi. مِنْ هَا جَمْعُ الْمُزَكَّرِ اَرْبَعْتُ اَلْفَازٍ Cem-i dört tane lafızdır demiş ondan. ve الْمُوَنَّسِي لَفْزَانِ Cem-i müennes ise lafzandır. Cem-i müennes hangisiydi orada? شَارِبَتُونَ şaribatun ve وَشَبَارِبُ İki tanesi cem müennes değil mi? مَفْرُولٌ Okuyalım.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 Ma'kulun kim çekecek? Ma'kulum. Çek bari. Ma'kulun, kolanın Ve akulum. kim düzeltecek sonuncusunu? Ma'kulun, anlaşıldı zaten bu emsileden bilmiş olduğumuz bir şey Emsilede neyse o şekilde hepsini o kalıplara uydurup çekeceğiz isim fail bu da isim meful okuyalım muhammed nur etokit nunun tekidi ve nunun tekki nunun tekki teluhu ala jami al-emri ve nehi min al-maruf ve al-meşhur <gülüyor> emirin ve hepsine dahil olur hem marufuna hem meşhuruna ve muhaffafatu kazalike aynı şekildedir ancak gayra dışında enneh o la tedhulu fit tesniyeti tesniye dâhil olmaz ve cem'i müenneti ve cem'i müennese dâhil olmaz vel muhaffefetu sâkinetun muhaffefe sâkin olandır vel müşeddedetu meftuhatun müşeddele ise fethalıdır ille fi tesniyeti ancak tesniyede ve cem'i müenneti ve cem'i müenneti tesniye ve cem'i müenneti dışında fe inneh meksûretun fîhime o ikisinde keserlidir ve mekablehumme ve onlardan incesi mabsuraton kesralidir il wahideti müfredde fil wahideti hadirati hadiram müfredte ve mazmunun fi ceml müzekeri cem müzekerde ise ve fil geri kalanlarda ise fethalık şimdi diyelim ki bizim elimizde bir tane fiili uzarı var veyahut da bizim elimizde emir var İyi ben karşımdakine sadece mücerret olaraktan haber vermek istemiyorum sadece karşımdakine mücerred olaraktan emir etmek istemiyorum. Ne istiyorum? Zahid bir mana istiyorum. Değil mi? Bunun tehditli olmasını istiyorum. Yani bu konuda şakam yok. Bunu yapacaksın. Misal istiyorum ki öğrenciye diyeyim ki çalışacaksın. Yani burada bak şakam yok. Çalışmazsan başına iş gelir. Yani diye. Bunu tehdit etmek istiyorum. Tamam mı? Şimdi misal diyelim ki ben bunu yapmak istediğimde demiştik benim önümde iki tane yol var. Yani elimdeki bir kelimeye zahit mana katmak istediğimde iki tane yol var benim önümde ya elimdeki kelimeyi çokluğa devret eden kalıplardan bir tanesine sokacağım. Harf ziyade ederekten vesaire. Veyahut da başına veyahut da sonuna onun işte diyelim çokluğuna, tevkidine devret eden kalp gibi, başına kat getirmek gibi, ismin başına inne getirmek gibi işte fiilin sonuna da nun-i getirdiğimiz zaman haber verdiğimiz fiili veyahut da emrettiğimiz fiilde tevkidli bir şekilde talepte bulunduğumuzu tevkidli bir şekilde haber, haber verdiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Ha bunun da Bir tanesi nuni hafife. Yani mesela yansuran. Ne demek yansuran? Aslı bunu yansuru. Yardım ediyor. Ben bunu kesin bir şekilde yardım ediyor olduğunu ifade etmek istediğinde ne diyeceğim? Yansuran. Sonuna sakin bir tane nun getireceğim. Bu kesinliği tekidi ifade etmek için. Veyahut da ne diyeceğim. Bu da nuni sakire. Nune, sakira yani şeddeli olan bir tane nunu fiil-i muzari'nin sonuna getireceğim. Bu surette şey elde etmiş olacağım. Tekit elde etmiş olacağım. Tamam Ne dedi burada şimdi bize? Kim çekecek bize? sonundan nun tekit olan bir tane fiili kim çekecek? Sonundan nun tekit olan fiil-i muzari'yi kim çekecek? Herhangi bir fiili fiil çekecek. Ya şov şebeyi çekme de hangi seni çekersen çek. Yani maslara uygun mu? Kete beyi çek. Yani yek tuben ne, yek tuban ne, yek tub, yek tub. Bun bundan. Yek tub bundan. Tek tuben ne, tek tuban ne, yek tub, yek tub nan ne. Tek tub, tek tub bin ne. Tek tuban aynı ne tek to tek to tek to bunne tek to bi indi tek to binne tek to da indi tek to tek to bunne tek to bunne tek to Şimdi Şili vak dedi ki okuyalım tane tane örnekte de verdim. ala jami'il emri ve'n nahi meçhul. Yani emre, nahiye, bina-i malum ve binay i meçhul olaraktan hepsine nun-u tevkid dahil olur. nun tevkid kaç kısım? 2 kısım. Biri hafife, en şeklinde sonra sukun bir tane şur yani. Şunu sonra yazdım mı fiilin? Tamam. Tamam? Sakiden hangisi? Şunu yazdım mı? mı? Tamam. Ördek. Yen, su, Bak, fiile bir şey yapmıyorum. Sadece sonra bunu koydum, tekil ifade etti. Tamam Yen, يَنْ سُوْ Yaptım, herkese aynısı. Güzel. Dedi ki, Nune-i Hafife'yi anlatıyor şimdi. غَيْرَ اَنَّهَا Nune-i Hafife'de bir istisna kıldın. لَا تَدْخُلُ فِى التَسْنِيَةِ Tesniyeye girmez. Nune-i Hafife, tesniyeye girmez. وَجَمْعِ الْمُوَنَّسِ وَجَمْعِ الْمُوَنَّسِ girmez. Tamam Niye? Şimdi örnek veriyorum. Buraya yazalım. Nasıl girmez? Onu görelim. Yen su ra. Bu müfret. Yen su ra. Ha. Nasıl buraya dahil edeceğim şimdi ben onu? Buraya nasıl? Zaten bunun sonunda bir tane nün var. Doğru mu? Burada zaten iki tane nün var. Estaqura. Burada bir tane nün var. Yen su ra ni. Ben şimdi buraya bir tane daha yensora mi diyeceğim yensora nin mi diyeceğim olmayacak. Onun için tesniyeye girmez. Tamam? Bunu söyledik. Bir dedi. غير أنها لا تدخل Tamam. Bir de cem el muennesi. Cem el muennesi e de girmez. Cem el neydi? Yensur ne. Değil mi? ne demem lazım. Yensur demem lazım. Yensur demem lazım. Lafıza kulağı ne gibi geliyorsa sanki sonunda tenvin var gibi geliyor. Doğru mu? Yensur ne dediğinde da okuyan adam okuyabilir de. Fakat işinden adam bunu ne olarak anlayacak? Bunu tenbin olaraktan anlayacak. Yensur ne? Ona da girmez dedik. Ve muhafefe sakin Şimdi bize tanıtıyor. Hafif olan, muhafefe sakindir. En gibi yensuran, şunun gibi. Muhafefe sakin etun. Ve Müşeddede olan ise mefturttur. Yani fethalıdır ne gibi? Yensuranne gibi. Bu da fethalıdır. İlla fi tesniyeti ve cem'il müennesi. Tesniye ve cem'il müennes müstesna. Bu her zaman nedir dedik? Bu fethalıdır. Yensuranne. Nerede fethalı gelmiyormuş bu? Bir tanesi birincisi tesniyede gelmiyormuş. Niye? Çünkü diyoruz ki yensuranne yensuranne yen yani sora ne oldu kesalı olmuş oldu bir de başka nerede gelmiyormuş İlla fi tesniyeti vajem imvanlesi vajem imvanste فإنها مكسورة فيهما o ikisinde de o meksurdur ediyor. vema kablahuma ve bunlardan öncesi bu ikisinden öncesi yani nuri olsun ister kafife olsun vema kablahuma o ikisinden öncesi meksuret kesalıdır nerede kesalıdır fil wahidati al-hadirati olan hazır kişide şeydir. Şimdi şunu ileride göreceğiz. Normalden nunet tevkit feli muzariye bitiştiği zaman onu ne yapar? Normalde feli mazi, feli muzari istifla başından nasb edici ve cez cezme edici bir edat bulunmadığında eğer abone nedir? merfudur. Değil mi? Ne diyoruz? Fiil-i mudari mu'rafun bitecrudihi minen navasibi ve cevazimi diyoruz. Peki sonuna bu geldiğinde ne diyoruz? Fetha üzere Memnidir. Sondan Nune tevkid bitişen fiyeli muzari Her zaman son harfi Fetha üzere Memnidir. Demek bunun bir tane istisnası var. O istisnada nedir? Ee, Müffet Muhataba Yani bir kişiye davet eden muhatap fil olan ne gibi? Aslı meselat Tensurine Tensurine Şimdi ben buna ne getireceğim? Ben buna Şey getireceğim nol'e sapide getireceğim. Ten su -ne mi diyeceğim. Güzel. Hayır. Buradaki ya gittikten dolayı ten su -ne diyeceğim. Tamam? Ten su -ne. Yani biz önceki harfin harekesi bu şekilde kesre olmuş oldu. Bu şimdi bunun mantığını bana kim anlatacak? Niye burada ten su ne olmuş? Bunu kim anlatacak? Niye tan su rinne? Buruş. <gülüyor> Nasıl? Muhataba olması gerekiyordu. ama burada Aslına dönelim o zaman. Aslı ne bunun? Ten, su, ri, ne? Doğru mu? Sen bir kadın yardım ediyorsun. Muhatap bir kadın yardım ediyorsun. Şimdi ben buna nun getirdiğim zaman ne olmuş oldu? Ten su ri nen ne. Ten su ri nen ne. Kaç tane nur yan yana oldu burada? Üç tane nur yan yana oldu. Doğru mu? Şimdi üç tane nur, üç tane harf beş beşe olur mu? Olmaz. İki taneyi bile Arap kabul etmiyor. İki tane harf beş beşe geldiğinde idgam yapıyor. Burada üç tane harf beş beşe gelmiş. Şimdi bunlardan bir tanesini düşüreceğim. Doğru mu? Bunlardan bir tanesini düşüreceğim. Şimdi ya ikinci nuru düşüreceğim, ya birinci nuru düşüreceğim. İkinci nuru düşürsem olur mu? Niye olmaz? Zaten benim buraya getirmek gayem tevkid ifade etsin diye. İyi de ben bunu düşünsem tevkidi nasıl ifade edeceğim? O zaman bunda çare yok. Neyi düşürdüm? Bunu düşündüm. Doğru mu? Ne kaldı geriye? Şuradan geriye ne kaldı? Ten su rin ne kaldı? Doğru mu? Şunu biz niye şeddededik? Çünkü birisi sakin, ikincisi hareketli olduğundan dolayı, doğru mu? Bu da sakin, bu da sakin. İki tane sakin Arapça'da yan yana gelir mi? Gelmez. Bunlardan bir tanesini ne yapacağım? Bunlardan bir tanesini götüreceğim. Ya bunu götüreceğim, ya bunu götüreceğim, doğru mu? Bunu götürsem şuradan, buna devlet eden bir şey kalıyor mu fiilde? Kalır mı Ömer abi bunu götürsem? Kalmaz. Peki şunu götürsen buna devlet eden bir şey kalıyor mu fiilde? Kalıyor, kesra. Fiilin sonu normalde kesra olmaz. Fiilin sonu kesra olur mu? Olmaz. Sonunda kesra kaldığına göre bunu gören anlayacak ki buradan bir şey gitmişim. Tamam? Geriye ne kaldı? Tensurinne. İkinci bir sebep ise, birisi bu devlet etsin diye. İkinci şununla şu birbirinden ayrılsın. Mesela ee, müfet Mühennes, gaibe, müfred, muhatap, bir de müfred, muhatap, bir de müzekker. Ten, ten soran ne, ten soran ne, ta, e bu da ten soran ne olsa hepsi birbirine girdi şimdi. Doğru mu? Üç tane alt alta birbirine benzeyen oldu. Onun sonu böyle olmak şeyle onların hepsinden ayrılmış oldu. Anlaşıldı burası. İnşallah. Buna ilgili sorusu olan var mı? Yani bir tane daha söyledi değil mi? Bir burada bir de وَمَدْمُومُ فِي fi cemil Cem-i müzekkerde ise dammelidir. Niye cem-i müzekkerde dammelidir? Şimdi onu söyleyelim. Aynısını. Bunu anlatacak olan var mı? Bunu anlatacak olan var mı? تَنْسُرُونَ Şimdi bunun sonuna bir tane şey getirsen ne olacak? تَنْسُرُونَ تَنْسُرُونَ نَنَّ olacak. Doğru mu? Şimdi iki tane Nun yan yana geldi. Ya bunu götüreceğim ya bunu götüreceğim. Bunu götüremem çünkü buna devlet eden bir şey yok. Mecbur. Bunu götüreceğim. Ne kaldı geriye? Ten surunne kaldı geriye. Ten surunne. Tamam. Bunu biz niye şerderedik? Çünkü burada iki tane Nun var. Birincisi sakin, ikincisi hareketli. Doğru mu? İki tane sakin yan yana geldi. Ya bunu götüreceğim ya bunu götüreceğim. Ya Vav'ı götüreceğim ya Nun'u götüreceğim. Nunu götürsen olmaz. çünkü tekide devlet eden bir şey kalmaz. Fakat vavı götürsen aha bak sonunda bu kalır. E normalde nunen de ekide saqide fiil muzariye bitiştiğinde onun sonunu ne yapardı? Fetih üzerine dikladı. Adam bakacak burada fetha değil, burada damme var. Ha diyecek. Demek ki bu damme ekstra bir şey var burada diyecek. Ne o ekstra da burada demek ki bir vav gitmiş. O vavla alamet olsun diye kılınmış. Ondan dolayı şeyde cem ve muzekkerde sorun şeyli olur, dammeli olur başka ve meftuhun fi bavaqi harflerde hepsinde ise nunete bir önceki harf Fethalıdır. yan suran gibi yan suran ten suran gibi okay mı misali nasara nasara nasuru gibi ve minel meşhuri meşhule nusira nusira nusuru nusiru ve misalü misali, yensurû, yensurâni, yensurûne. Ve minel meşgûl, litun sara litun sara litun saru ve kad alike aynı şeyde nehi de böyledir minel ma'ruf ile meşhurdir marufta ve meşhunda ille ancak endahu zi defi evvelihilla umbasuna la ziyade edilir ve taqulu dersin fil nunu'l müşaddadeti seddeli olan nunda liyen suran ne dersin liyen suran li dersin liyen surun ne dersin litan litan suran ne litan suran li liyen surlan li ''Unsuranne, unsuranne, unsurunne, unsurinne, unsuranne, unsurnanne'' ''Ve fil hafifeti, hafifede ise liyansuran bi fethal râi fil vâhidil müzekkerî'' ''Müzekker müfrette, rân'ın fethası ile liyansuran bi dammyehe fi cem'i'l müzekkerî'' ''Cem müzekkerde, dammesi ile, ran'ın dammesi ile liyansuran bi fethal râi fil vâhidil gâibeti'' gayiben müfette müfret, müfette ise e, ranl ile fethası ile o fiil muhatabî muhatapta unsurun unsurun unsurin ve kedâliken nehyi ay şeyden nehy ile de, de minel ve mecburi, ma'ruf ve meşhûlî ma'ruf en meşhûl de yine aynı şekilde misalul sâil sâilin misalî nâsirun nâsirân nâsirûn nusârun ve nul duralım abi şimdi fiil çekeceğiz şimdi alimeyi kim bize çekecek alimenin şeyini e, alimenin ee, Emriغا beni kim çevir alıman? Olmadı. Gör. Diye alı. Diye alıma. Diye Bak. Emri -gâib diyoruz, değil mi? Olmayanlar. Var. Yani olmayan kaç tane sefa var? Altı tane sefa var. Değil mi? Altı tane çekeceğiz. Peki onun Nune tevkitle beraber kim çekecek? Nune tevkitle beraber. Dur. Li'alemanna, li'alama, li' şeyin emrini kim çekecek? Ketebenin emrini kim çekecek? Ketebenin emrini. Çek şey şey, henüz. Emrini, emre hazır. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubi. Uktub ne? Nûn-i Tevkid ile beraber çek. Uktuben ne, uktuban ne, uktuban ne? ne, uktubin ne, uktuban ne, ne. Uktub... Uktubnani, değil mi? Peki bize e <gülüyor> ekenin kim neyi kimçe gelecek neyi hazır mı? La ta'akul, la ta'akulam, la ta'akulu, la ta'akuli, la ta'akula, la ta'akuli. Nüne tevki ile beraber kim çekecek? La ta'akulanna, la ta'akul, la ta'akulanli, la ta, la ta'akulanna. La ta'akul innet, la ta'akul la ta'akul La ta'akul nan, bu halkıya doğru. Mesalü faili, faili misali, Nâsirun, Nâsirânin, Nâsirûne Nâsirûne, onur sârun bidambin nûni, fethi sâdi Nûnun dambesi, sâdın fethası ve teşdîdi fîhime ve onun şiddesine, ve iksin şiddesiyle ve nasaratun bifethin nûni, sâdi, ve rolen tefasi yine met tahfifi e, hafifletmek ile beraber nasiratun nasiratani nasiratun ve navasiru misalü met toyulunun kuru misali mansurun mansurani mansurulun bi fethim mimi ve kesri sadi mimin fethası sadin kesresi ile mansuratum mansuratani mansuratum Misal-ül rubai'il mücerredi, rubai'il mücerredin misali Dahraca yudahricu bidammil ya'i ve kesri rai Yan'ın dammesi, ranın kesresiyle Ve sukunil ha'i ve han'ın kesresiyle Dahracaten bifethi kulli Bifethi kulli, hepsinin fethası ile Ve sukunil ha'i ve han'ın sukunulmasıyla Ve zihracen bikesri dali Ve sukunil ile Fe ve mudahricun Ve ve amel dışarıc, emrin dışarıc, bıtfhı dali ve kesirı rai, daha fazla hacik, rani kesrasiyle, ve nehi nehi, rıtda dışarıc, bidamı taqi ve kesirı rai, tanım damlesi ve rani aynı şekilde muhacıtları bu şekilde. Mısalı rubağiy meziyle, fi, rubağiy meziim Akhraja, yuxuj, ihrajan, fakat muhjurum ve daha iki muhjurum. Öyleyse, emri akhris, emri akhris ve nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, ikisinde kesresi ile nehil, nehil, nehil, nehil, nehil, ve k zelik aynı şekilde huzifetin al faal ve mafgul faalda mafgulda ve amir gabi ve nehi ve amir gabi ve nehi da hasfedilde itiradınl ni bunları tane tane anlatmıyoruz çünkü binada hepsini tek tek gördük değil mi bir daha baştan tane tane anlatmaya gerek yok ama anlaşılmayan bir şey olursa siz sorabilirsiniz burayı bir daha anlatalım diyebilirsiniz buyurun tavun ve la ve tanım dammesi ve <gülüyor> ikisinde rami kesrası ile ''Ve khâsemâ yukhâsimû bi kesri sâdi'' Sa'dın kesresiyle. ''Mukhâsemeten bi fetih sâdi'' Sa'da fethasıyla. ''Ve khâsâmen bi kesri l-kâi'' Kâdın kesresiyle. ''Fevâ mukhâsimû ve zâyken mukhâsimû vel emrû khâsimû al-nehyû la tukhâsimû. Ve meçgulul madî, mazinin meşgulû. ''Hûsime ilâ âkhirîhî'' Sonuna kadar. Ve meçgulul mudâri'î, mudâri'nin meçgulû. ''Yukhâsemû Misalü'l-Kumasiyyi-Kumasinin misali İnkesara yankasiru bikesir s-sini s-sinin kesresiyle İnkisaran f-u-munkasirun Vel amru'n-kesir, emri'n-kesir Vel nehyu'l-la tenkesir, nehyu'l-la tenkesir Bikesir s-sini f-thelati Üçüncede s-sinin kesresiyle V-iktesabâ yiktesibu İktisâben f-u-muktesibun Ve zâke muktesibun Vel amru'n-iktesib Vel nehyu'l-la tektesib Bikesir s-sini f-hime İkisinde s-sinin osfarra yesfaru bi feth el ikisinde fa'nın fethalı olmasıyla isfiraran o hu musfarun bi fethası isfarra emri isfarra ve nehi la tasfarra nehi la tasfarra bi feth el ikisinde olmasıyla tekessuran bi dam bir kesrisiyle, seni kesiliyor masiyla. Onda onu tekeşer, ömrü tekeşer, ona yulat tekeşer, nehilat tekeşer, ifteh hacili fihime, ikslas ile ifteh halu Ve tısalpa, tısalıp, ile ifteh hacili. Ve tısalıp, damil ilami, damil damsiyla. Fıbı mutasalıp, kesril فالامر تصالح امر يتصالح والنهي لا تتصالح امر النهي لا تتصالح تر بفتح اللام فيهما ا ا olmasıyla ve amma ittassara ittassara gelince ve amma ittassara ittassara gelince ve birincisinin aslı gibi ve sani aslı ise tesaqaala tesaqaledir ketesalaha tesalahin gibi olduğu metitte e, ta o fihim ikisinde idgam edildi fi'me dadahumma kendisinden sonrakilere sünne uduhiyet hemzetul waslı sonra hemze-i vasl dahil edildi liyun kenet bitda'u biha ile başlangıç mümkün olsun diye yenne sakinne çünkü sakin bihi, kendisiyle başlanılmaz o iddethera iddethera yeddetharu bifethi bifethi sâi fihime ikisinde sahnem fathasile iddethuran bidamm sâi sahnem dambesile feo muddethirun bikasir sâi sahnem kesir sile vel amru iddethir emri iddethir vel nehyu la taddethir Nehi la taddethir bifethi sâi fihime ikisinde sahnem fathasile ve bifethi dali dalım fathasile fathasile ve teşhidi ve teşhidi fil jimiyi ve hepsini şöyle ve anlamayan var mı burayı? Anlaşılmıyor, anlaşılmıyor. Şimdi burada bize örnekleri veriyor ya, sırayla tane tane örnek veriyor. Şimdi bize burada tane tane örnek veriyor. Yani hangi baba geldi? Şimdi Khumasi'lerin babına geldi. Yani e, şeye... Sülâhî mücredede iki tane harf zahit olanlara geldi. Oradan da bize tefa'ale babını anlatıyor. Yani tefa'alenin çekimi nasıl olur? Tefa'ale, yetefa'alû, mastara tefa'ûlen. Zaten bu simaîdi değil mi? Şey, estağfurullah, kıyasîdi. Sonra zaten şeyini gördük. Ee, mutefa'ilun, mutasâlihun, mutasâlihun. Bir de bize bunu söyledi. Emri ise demiştik, muzara harfini atıyoruz. Kalan hareketi ise olduğu gibi vakıf üzerine okuyoruz. Tesaleh gibi bunu da söyledi. Buraya kadar tamam değil mi? Ha. Sonra bize iki tane fiil örnek verdi. Dedi ki ve emme iddafera ve ve İki tane fiil verdi bize. Tamam. Dedi ki birincisi iddafera. İ d d Bir de Diğeri nedir dedi? İssa İstâk. kadem. Dedi bir de issa kadem verdi. Fel aslul evvelu. Birincisinin aslı nedir dedi? Bunun aslı? Tedessere. Neye benziyor bu? Muharide? Tefaale. Değil mi? Tedessere. O zaman normalde bu nasıl çekilmesi lazım? Tedessere. E, tedessere. Tedessere. Tedessere. Emri tedessere. Mutedessere. Mutedessere. Mutedessere. Mutedessere. mutedessere. Şeklinde olması lazım. Diyor ki, Kete kesre, teke gibi. Bu aslısı ne? aslı ise nedir? İtha kalanın aslı tetha Buraya kadar tamam. Burada bize asımlarını verdi. Tamam. Sonra dedi ki, tası gibi dedi. Tası alakle. Fadıghımeti ta' ufihi ba'dakuma. İkisinde de dediği ta kendinden sonrasına <gülüyor> idgâb edildi. Tamam Bu normalde bir kural. Te harfi ile dal harfi. Te harfi ile s harfi. Yan yana geldiği zaman bunlar çıkış ve makreş itibariyle birbirlerine yakın oldukları için ağır geliyor. Ondan dolayı Araplar bunları ne yapıyor? Araplar diğerini de birincinin cinsine çeviriyorlar. Ondan sonra ikisini birbirine devam ediyorlar. Anlaşıldı? T ile dal. T ile fe. P, tekse. Yan yana geldiği zaman. Araplar ne yapıyorlar? Bu ikisinin yan yana gelmesi ağır olduğundan ötürü. Bir tanesini de diğerine çeviriyorlar. Doğru mu? Ondan sonra ne yapıyorlar? İkisi aynı olduğu için bu sefer birbirlerine idgam ediyorlar. İdgam edelim bakalım aşağıya doğru. Üçüncü fasım. Ne oldu? Dala çevirdik şimdi biz bunu. D Ferah. Fe Doğru mu? Şunu şuna, Se'ye çevirdim, idlam ettim. Se kare oldu. Şu da, D oldu. Şimdi bu Se dediğimiz şeddeli olan harf. İki tane Se var burada. Doğru mu? Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İki tane Dal var burada. Birisi sakin, ikincisi harekeli. Burası anlaşıldı mı? Şimdi okumaya devam ediyoruz. Dedi ki, Sonra okhil el hemze sonra başına hemze-i dahil edildi diye yumkin el ibtida biha onunla başlamak mümkün olsun diye sebep di enne sakin la yubtada çünkü sakin ile kelime başlanmaz şimdi bunu ilk harfi sakinse bunu da ilk harfi sakinse biz sakinle başlayabilir miyiz sakinle başlayamayız başına ne getirmemiz lazım hemze-i getirmemiz lazım bunu emirde görmüştük değil mi Muzarat harfe düşürdüğümüz zaman Kalan sakinse, meydur başına bir tane hemze-i vasır getirmemiz lazım. Değilse zaten olduğu gibi okuyacağız. E getirelim. İssa kale, Şimdi anlaşıldı? mı? Tamam. Okuyalım babam. ثاقل الثاقل بضم القافِ قافٍ ضم سيله فهو بكسر القافِ قافٍ كسر وذاك مثاقل بفتح القافِ قافٍ فتح سيله والأمره لا الثاقل بفتح القاف فيهما إكسدال في الحسيله والثاقل ثا في الجميع نفس المشدله در وتدرجت de fet kadaro etti meksin la'an safa ile tadahruca bi damm irabi ra'an dammesi ile tahaw mutadahrucu bi kesrin ra'i ra'i kesrasi ile ve'l amru tadahharac ve nehyu la tadah la tadahharac bi fethin ra'i fehima iksna ra'u fethalı olması ile misal usudasiy sulasilerin misali istan tara bi kesr zayta'i fa'an kesrasi ile isti'farun فهو مستغفر بكسر الفائي فعأنكسرسيلة وذك مستغفر بفتح الفائي فعأنكسر Drive from the Que lsasa vi preparat sua by就會 لا تستغفر بكسر Al사izz فعأنكسر Drive from that واشهبba yaشهببة إشهي بابا فهو مشهب والأمرو امري إشهاب والنهيح لا تشهاب ve teşdid ba'i bâid fi'l cemîa'i içerisinde beynel cedr-i olmasıyla fil masdari ancak masdar hariç bağdâu dene yadâdünü bi kesr-i ikinci dâvın kesreli olması ise kesreli olmasıyla yahdîlâlen tavâ mugdâudünün vel emru emr-i yadâudün ve'n ikinci dalın kesresiyle fi thalathati de hangi kalıp ifal ile ihdolu lena ifalu alayha shawshabe miden ev aclevuza yajluzu bi kesr el vav el vavi kesralı olmasıyla izluzen bi kesr el lam ve emru emri icluz ve mejunih la tejluz bi kesr el vav fi't thalasi bi'n dad el vav'n kesralu hepsinde ke yeshanki ku bi kesr el birinci kaf'ın kesralu olması ile ism hikayeten sabu muhanki kun emri ishanki la la Bikesri'l-kâfî fi'l-felâsî, üçünde de kâfîn kesre olması ile. Veslângâ, yaslângî, islîn-kâen, fâhûve muslângî, vel-emrû, islângî, vel nehyûl la-teslângî, bi-kesri'l-kâfî fi'l-hîme, ikisinde de kâfîn yani kesre olması ile. Ba-i şa'arla, ya-şâ'irru, şa bi-kesri'l-aynî, aynîn'in kesresi ile. Ya-kışı'aralen, bi-sukûnîl-aynî, aynîn-sukûnulması ile. Fâhûve mukş ve emre emri ikşarra ve nehi nehi, la tekşarra, bıksır elaini filthalası, işündede elaini bıksır olmasıyla, ve raa müştedelten filjami, absne raa şedledir, illa filmastarı, anjak mastar aric, ve hranjma, yhranjim, bıksır jimil, jimin bıksır olmasıyla, yhranjaman, fahı muhranjım, ve olmasıyla. Anlaşılmayan bir şey. Bunlar zaten hepsini binada dediğimiz gibi binada gördük. Tamam inşallah. Allahı rıdvan